Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern Sabahlar Başlıyor As soon as you're born They make you feel small Ek kalp insanlar no günaydın efendiniz. Olan sabahlarda buluştuk yine. Yeterli demiyoruz bu şarkı için gün evet, için. De güzel bir şarkı. Şu hmm. anda tam güzel şarkı. Hoş, şarkı. Şarkı. Denk Hoş, Hoş, Hoş şarkı geldiniz şarkı. efendim. Hoş, Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hmm. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Emek ve dayanışma gününüz kutlu olsun. Çok teşekkürler. Değişti mi ismin? Emek ve dayanışma günü değil mi zaten 1 Mayıs? Ya i̇şçi bayramı falan diye. Ya i̇şçi bayramı, emek ve dayanışma günü diye. Herkes bu bayramı kutlayabilir istediği şekilde. Fahir. Sonuç olarak bu tip mı? bir bayram. Henüz bayram olarak hayatımıza yerleşmemiş. Bugün devlet dairelerinde işlerini halletmeyi düşünenler vardı benim çevremden. İyi, Resmi evet, tatil yani. kavramı daha kafalara tam oturmadı. Bu Bayramlar ne bir resmi tatil zaten? İki yıl mı oldu? İkinci yılı mı bu? İkinci yılı, i̇kinci galiba. yılı galiba. Yok ikinci yıl ikinci yıl. Tam anlamıyla hakikaten de söke söke alınmış bir tatil günü. Ve yani şöyle bir günü tüm dünyada olduğu gibi tatil olarak yaşamak adına ne kadar çok kişinin ne kadar çok acı çektiğini düşününce şey geliyor yani. Yani bundan. Sonra geriye bakınca e, zamanında işte bütün dünya tatil yaparken insanlar Türkiye'de coklanıyordu. Biber gazıyla püskürtülüyordu. Nasıl peki bitti? Tatil yaptılar. Rahatladı herkes bitti falan diye bir anlatacaklar. Bir sonraki kuşağa çok garip gelecek bu. E, dileyelim öyle olsun. Dileyelim öyle yani olsun. Yani en azından bundan sonrası için öyle olsun. Ee, bugün saat Ankara'da da bugün saat 11.30'da e, garda e, toplanılıyor. Miting alanı Sığye'de. KESK, disk, TMOB ve Türk Tabipler Birliği davetiyle e, saat 11.30'da garda toplanılıyor. Onun dışında e, bir yerde daha vardı. Ankara'da kapalı yollar var bugün. E, saat 10 ile 16 arasında uzunca da bir liste var. Yapma Oktay. Evet. Üzülür e, dilerim. Ay. Dinleyicilerimiz araştırsınlar. Tabii ki ama şunu da söyleyelim. Saat kaçta? 6500 yine polis e, görev yapacak. Türkiye zaten 100 bin tane polis görevde. Öyle mi? Evet. Polisin de emekçi olduğu ne zaman anlaşılacak acaba? İşte görevde de olsun ki olaysız bir şekilde gösteriler yapılsın, efendim mitingler yapılsın, dağıtılsın ve görevleri şey olsun yani Peki mitingi bozmak isteyenleri... deyince şey yanlış anlaşılıyor, dağınıl, dağınılsın. Yok yani mitingi bozmak isteyenlere müdahale edilsin, herkesi coplamaktansa işte provokasyona yönelen insanlar, her sokaktan ulan bu adamı bunlar provokatör mü lan diyerek bir gazını çakmak yerine ne kadar çok polis görevde olursa o kadar güzel düzenli gösteriler olur diye düşünüyorum ben. Siyasal bilgiler öğrencileri saat 10.30'da fakülte önünde buluşuyor ondan sonra mülkeller Birliği'nde saat 12.30'da Konur sokaktaki binada buluşulacakmış hı hı. oraya yetişebilenler 10.30'da ee, öğrencilerle birlikte e, siyasanın önünde olabilir veya 12.30'da mülkeliler birliğinde konur sokakta buluşulabilir Ankara'daki buluşmalar e, böyle bu şekilde evet İstanbul'da ve İzmir'de pek çok yerde de var e, Muğla Çanakkale pek çok yerde bu e, buluşmalar olacak bir Mayıs'ta e, coşkulu geçsin Coşkulu. ne dileyelim çok velasız. coşkulu geçsin e, aynen öyle Tarlabaşı İstanbul Sağ kol, sol kol, 14.000 polis. Evet. Ee, valilerden açıklamalar. Geçiyoruz hızlıca onları. Kayseri, Eskişehir'de de olacak. Ee, Diyarbakır'da kutlanacak 1 Mayıs. Türkiye'nin her yerinde kutlanacak yani. Evet, hadi bakalım. O zaman iyi bayramlar diye i̇yi bayramlar, başlayarak evet. isterseniz. Bize yansıması başlayalım. yine e, 1 Mayıs eşekleri olarak. Evet, 1 Mayıs'ta da şey yayında olacağız evet. değil mi bundan sonra öyle bir şeyimiz yok yani şöyle bir bakıyorum kazanılmış bir mücadelemiz olmadığından. ya biliyorsun radyocular vallahi toplumun en alt hani sizin dediğiniz falan da değil ya böyle örgütsüz yani. abi pesantın gele bir şeyi var kahvesi yok. var falan gidiyor orada bir örgütleniyor bir şey yok. <gülüyor> yok yok bu yayıncılık dünyasının tabanı var bir şey var <gülüyor> maalesef ya her konuda böyle ama işte daha derinlemesine konulara giremiyoruz. Ya bugün sen ben şeyi değil ya. Sen ben bugün, değil Bugün biz. ben değil bugün biz var ya. Bugün. Bu kadar şey yapmayın ya Allah biz Allah. Biz derken mi ben. Ya ben şunu ha, bile değil mi? ile ben. <gülüyor> <gülüyor> sen değil. Yani o yüzden bugün radyocular efendim şöyle böyle falan öyle bir şey yok. Nasıl nasıl bir şey yok ya. Bugün herkes hep beraberiz ya bugün. Tamam hep beraberiz bu da bizim en büyük zevkimiz tamam bir şey demiyoruz kimse. Ha ha. Madem siz ikiniz çok yanlışıyorsunuz ben de dükkana gidince personelli bir örgütleyip siz faşistlerin karşısında bir <gülüyor> ikili Oha! Tur Turgayı alacak. Eşkili dünya istemiyoruz diye. <gülüyor> Yanlış da aldın yanına ilk dakikada kaybettin. <gülüyor> İngiltere'de bir araştırma var. E, Eşkili aklıma geldi buyurun. onu verelim. Bugün var ya gazetelerin alayı vaziyetlemiş. Yani bu kadar hani bayram olduğunu gazeteden anlarsınız. Bir hemen konuya girmeden ben buyurun, şöyle. Buyurun. Elimdeki gazetenin arka sayfasını okuyorum. Kentte ruh eşini bulmak çok zor. Japonlar banyoda ölüyor. Hamburger yiyen aç kalıyor. Dondurma ye mutlu ol. Seksi hisset yıldız ol. Kediyi seven stres atırıyor, attırıyor. Bir aşk sekiz arkadaş kaybettiriyor. Kedi güzel bir stres attıralım. mı? <gülüyor> güzel bir stres Sonra attıralım. Sonra da peyde attırırız. <gülüyor> Ya bunlar haber başlıkları yanlış anlaşımlı Hepsine olur. Hepsine verilecek cevap var Fahir. Çok özür dilerim bu bugün 1 Mayıs diye susuyoruz. İyi, iyi dedin. İyi dedin Oktay. Yani susulacak tek yer belki de 1 Mayıs'ta. Şu senin haber başlıklarını saydıktan sonra onu, onu da hakkıyla yapalım dedik. Ama e, e, onun dışında Londra'da dediğim gibi Londra'dan bir e, araştırma var. Hangi kahveyi e, kim içiyor? Aa, eşkili radde. Mesela eşkili ratteyi kim içiyor? Bu araştırıldı. E, Mintel araştırma şirketinin yaptırdığı araştırmaya göre içtiğiniz kahve kişiliğinizi labs diye ele veriyormuş. E, Ama şimdi hazırlayan var mı? Kendin mi hazırlıyorsun? E, alet var mı? Bunlar çok değişik. Yok değişti. yok. E, münüden seçtiğim. Münüden. Münü. Münü. Ha, ha, münüden, münüden ha, mesela şey. o, ben bir mokatçı Alayım falan dedim. Mokatçı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Makiyato aldım mesela. Makiyatı var. Abi. Ben size söyledik. Kahve belli. Espresso. Söyledik. Üstelik de double espresso. Double espresso. Çünkü bedava. Tamam. Ben size geleyim bir dakika. Siz oturun. Tamam. Siz iki kişi mi gelmişsiniz? Evet. Ne evet. var? Benim kişi. bir kafesi var mı hocam? Maalesef. Allah. Grek kafe diye de geçiyor olabilir. Bir baksanız liste. <gülüyor> Maalesef. Faire o da yok. <gülüyor> Espresso, americano, mocha, Macchiato ve latte. latte. Yani eşkili latte. He. Eşkili latte. Eşkili latte. Bir de latte bunların için. dışında, bu beşinin dışında bir de eşkili latte var. Anladım. Evet hangisini seçiyorsunuz? Ben ilk önce bir espresso ile bir kafam açılsın da sonra bir saat sonra da bir eşkili latte içer öyle kalkarız diyorum. Yaz bir saat sonra kalmayabilir eşkili latte'miz 20 porsiyon. Sadece bugüne özel. Ve de porsiyon dikkat etsiniz bardak değil. <gülüyor> O zaman ben espresso. Espresso. Siz? Ee, Beyefendi? Ben standart americano. Yağsız tuzsuz. Yağsız tuzsuz? Laktozsuz mu olsun sütünüz? Süt maalesef. Amerikano'da kullanmıyoruz. Yanında süt ister misiniz? Hayır tabii peki. ki. Peki. O zaman şöyle kaba bir hesapla. E, bakayım. E, latte'den başlıyorum o zaman. Madem kimse latte istemedi. Latte çocuksu kişiliğin göstergesiymiş. Hı, eşkili latte ne peki? Eşkili latteye en Oo, ay, ay, ay, O en güzeli ya. Çocukluğun en güzel dönemi olan 5-7 yaş arası. Yalnızlıktan hoşlanmıyor latteciler. Başkalarına yardım etmekten mutlu oluyorlar. E, latte isteyince sen karşındaki latte isterse direkt bu şekilde düşünebilirsin. Çocukla bu diyebiliriz yani. içimizden. İçindeki evet. çocuğu hiç kaybetmemiş ama eşkili latte içiyorsa eşkili lattede de içindeki çocuk genç yaşta e, emekçi ordusuna katılmış. Küçük yaşta çalışmaya başlayan bir çocuk. Yaşatıyor içindeki çocuğu ama çocuk işçi olarak. Ne kadar acıktı. Şekillatte. Macchiato mesela macchiato farklı olmayı sevenler macchiato içer Bana macchiato ne, neyle yapılıyor hemen söyleyin. Macchiato'nun farkı nedir macchiato'nun? Macchiato, macchiato köpük ıı, üstüne saçtığı <gülüyor>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 bir ölçü e, kahve var bir ölçü köpük var bir ölçü su var benim bildiğim. O senin dedin? Moka? De? moka. peki? Moka en uyduru. Moka en uyduru ama gösteriş yapmayı sevmeyen adamların tercihi. Sade bir hayat. Ondan sonra hayattan keyif alma bilen adamlar. Ondan sonra. Ver bir moka da içelim ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> moka cin yani. Espresso lav diyenler. Ee, bu kahveyi içenlerse dürüsttür demiş. Ruh halleri e, oynak da olsa e, güvenilir kişilerdir demiş. Ne yapın? oynak? Nasıl oynak? Ruh halini oynak ha gidiş üzgün neşeli falan filan ama dügü güvenilir. Güven yani, veren bir şey kişi. Onun adına Güven yani yani. Ve asla utanmazlar Manik depresif. Hadi. <gülüyor> Öyle yazmış. ''Utanmazdır bunlar.'' demiş. Buna iyi, iyi şey olarak ''Ben, ol demiş, ben hiç utanmam.'' <gülüyor> ''Utanmam.'' demiş. Amerikan ''Amerikano, Amerikano.'' Güçlü bir karakteri temsil eder. ''Yes, doktayl güç yani.'' Bağırarak konuşurlar özellikle demiş. Evet. Başka ne demiş? Hayattaki her zorluğun üstesinden gelmeyi başarırlar demiş. Eyvallah koçi. Ancak demiş. Ama bir şartla. İşlerin güçleri eleştirilir demiş. Yemin ederim böyle yazmış. Bahir. Ya bırak hocam diyeceğim ya. Hayattaki her şeyi eleştirirler demiş. Eleştiririm kendim hariç. <gülüyor> Yok <gülüyor> öyle bir şey yazmamış. O da benim zaafım. Kendime karşı aşırı bir zaafım var. Öyle bir şey yazmamış. <gülüyor> Hakikaten eleştirirler demiş. O zaman bugün Amerikanoları duble duble içiyoruz. Peki... Eşkili latte içenler neymiş Oktay? Eşkili latte her yerde bulunamadığı için Araştırma dışı ayrı bir Araştırma konusu olarak yani Eşkili latte tutulmuş. biliyorsunuz bildiğimiz latte Hiçbir fark yok özel. <gülüyor> Eşkisi de yok Bir e, ekşilik de yok Ekşilik verecek herhangi bir şey yok ama Hı. Söylemesi daha latteden Daha, daha zevkli. zevkli Olur evet. mu ya? Sen eşkili latte nasıl yok? Kokteyl menüsüne bakmadın mı hiç? Onların her biri eşkili latte işte yani eşkili lattenin özelliği içinde alkol olmaz. Ha. Tabii canım. Mi? Evet. Tabii canım ayıp Ege sen de yani Onların... eşkili nereden geliyor zannediyorsun? Mesela ben senin hiç... eşkili latte sana Yap bakayım bir eşkili dediğinde hiç alkollü bir şey gelmedi bana. E sen yalnız Ama sen hiç alkol de ondan. Yap bir eşkili latte, eşkili latte bir kere her gün yapılmaz. Bugün sadece 20 porsiyon. Her gün 20 porsiyon çıkar. Anladım. Normal dibek kahvesinden mi yapılıyor? Dibek mi? <gülüyor> <gülüyor> dibek taşımız gelince zaten siparişim vardı ya Dibek dibek kahvelerimiz öbek öbek kahvelerimiz dibek taşından O zaman kahveler bugün benden Evet <gülüyor> e, Bu saati böyle kapattığımız iyi oldu O zaman ben de şunu şu espri yapayım da Sevgili dinleyiciler Anlaşılan çaylar firmadan içelim durmadan <gülüyor> bir kara tahtaya yazayım da bir neşmemiz yerine gelsin dükkan. Yarında dünya çayları ile ilgili bir köşe yapacağız. Dünya çayları da getiriyoruz. Orman meyveleri var, Orman meyveleri Hadi. Susun Allah Allah'a. <gülüyor> Susun ya. O zaman bir, küçük bir zaten vaktimiz yok. Hemen cevaplarınızı alacak bir şey. Buyurun. Size sorsalar hayatınız boyunca dünya çayları mı? Hayatınız boyunca orman meyveleri mi? Hay Allah. Dünya çayları mı or, orman meyveleri mi? Çok zor. Dünya zor. çayları içinde bizim çayımız var mı? Maalesef. Yok, Rize çayı var mı yani? Hayır o hariç her şey. O hariç her şey. Süre sana. doldu. Orman meyveleri süre doldu. As soon as born, they make you feel small. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs aynı zamanda Gül de doğum günü. Gül Efendim'in doğum gününü kutladık. Şarkısını armağan ettik. Gündeme devam edelim. Bir de kitabının armağan edeceğiz. Kazandığı kitabı değil mi evet, daha önceden önceden. kitabı Hı -hı. Gül Efendim'e mutlu yıllar diliyoruz. Niçe niçe daha yaşları daha nice yaşları diyoruz. Nice yaşlara Yaşını... Ee söylemiyoruz bilmiyoruz da zaten bilsek ne, niye söylemeyelim ki ama mi söylenmez tabii ki de mutlu yıllar dilemekten başka e, ne, ne gele elden başka hep evet. sevdikleriyle mutlu mutlu mutlu geçirsin diyoruz yıllarını diyoruz ve e, dönüyoruz e, bir mutlu çifte daha bakıyoruz. E, e, Kayetana Kayatana Fitz James Stewart'la Alfonso Diaz Carabantes. Aa, bunlar? bunlar dünyanın en mutlu çifti değil mi? Oktay yani bilemiyorum onu ama mutlu görünüyorlar. Bu, bu e, çiften... Mutlu görünüyorlarsa önce... mutlu görünüyorlardanmez mutlu görüküyorlar diye okunur. Doğru. Ee, bir süre önce programımızda uzun uzun bahsetmiştik. Ee, geçen yıl bir e, evlilik yaptı bu çiftimiz. Tebrik ediyoruz öncelikle. Geçen yıl tebrik etmedik çünkü. Ettik canım etmez olur Et mu? Yani. Sen Tabii yoktu canım, da biz ettik ettik. Çıtırı kaptı falan diye konuştuk ya. 86 yaşındaki alma düşesi kendisinden 24 yaş küçük. Aldış bir memurla evlenmişti. Hatta şu espri yapıldı bu sene memur oluyor diye. Hatırlamadın mı o durumu? Hatırla, hatırlaman lazım. Yapılacak ben bütün espriler cidden... yapılmış çünkü. Yayından sonra hep gidiyorum ya pis pis bir hanelerde içiyorum. Hep konuşmaları unutmak için bazı konuşmaları. O gün de herhalde iyi işittim. Pasobar restoran. <gülüyor> <gülüyor> Kızı bir tatil için Paris'i seçmiş bu seferde. Tamam. Alba Düşesi ile eşi. Yalnız bu Alba Düşesi... Alba Düşesi yerine uzun uzun Al Düş desene. Alba Düşesi... Aa, şey vardı ya ya, Al Düş. <gülüyor> al bu Al Düş. şey Aslan adama benziyor ya. Düşes mi? Evet. Adama mı benziyor? Vincent, Öncelikle oradan başlıyor. Vincent, Vincent. Düşes adama benzediği ortaya çıktı. <gülüyor> Üstelik de normal sıradan bir adam da değil mi? Aslan adam'a benziyor. Alba düşesi. Alba düşün, altı çocuğu. Bu adam seninle para için evleniyor. anna diye bağırmasına rağmen evlilik evlilik olmuştu. Birbirimizi biz çok seviyoruz. Aşk evliliği yapacağız demişlerdi. Ee, nikah öncesinde servetinin büyük bölümünü ve mal varlığını da çocuklar arasında paylaştırmıştı ve e, eşine dönüp de ben ölmeden önce bir yapacağımı yaptım demiş. Alba düşesin hakkını çıkar. Aheste aheste. Söyle ne olmuş? Onlar bir macera. haber var mı şu anda? Şu anda Paris'e gittiler bunu mu konuşuyoruz? Par Paris sokaklarında şu anda fink atıyor bu çift. Ee, ve günün çifti olarak biliyorsunuz. Günün e, çifti köşesini ne alakası var falan diyordu. Günün çifti köşesi. Her olmuş. hafta günün çiftini seçiyoruz bir tane. Ve bir çiftimiz günün çifti oluyor. Ee, bu hafta alba, alba, alba düşesiyle kendisinden 24 yaş küçük bir Kocası. memur. Memur olmuş oldu zaten. Emekliliği gelmedi mi memur diyorsun. Alba düşesi 80'da kaç yaşında bunların emekliliği geliyor? Düşesin emekliliği diye bir şey mi? Düşesin demiyorum ya. Düşesin geliyor. Ee, me me memur, emek memur emeklisi olmak <gülüyor> durumunda olan adamını <gülüyor> <gülüyor> Memur adam kaç yaşında? <gülüyor> kaç yaşında o memur adam? 86-24. Eşittir. 62-3 sene sonra Yaşat haddinden emekli olacak zaten bu. Yaşat. Evet, teşekkür ediyoruz ve günün gelişmelerine, gelişmelerine şöyle bakıyorum. bakalım. Yöneticiler bakalım. dikkat diyoruz. Buyurun. Ee, modern sabahların yıllardır söylediği, e, istediğimiz kadar yakıyoruz, yaktığımız kadar ödüyoruz sistemi. Artık artık son buluyor. Artık hayır, son buluyor değil. Merkezi sisteme de e, sirayet edecek. Biraz yani, da merkezi sistem demişler. Pay ölçer, devreye giriyor. Yarın son gün. Çok güzel. Yöneticiler <gülüyor> dikkat diyoruz. E, merkez sistemli binalara pay ölçer takılacak bundan sonra. Pay ölçü. E, 2 Mayıs ne yapılacakmış bu? Mesela e, ne yapılıyordu merkez sistemde? Ne yapılıyordu? Ne yapılıyordu? Eski günleri. Hayır ne yapılıyordu? Herkes sabit bir para ödüyor. Evet saçma Duğru. sapan. Öyle bir şey yok. Yok. Yaktığın Yemezler. kadar. Yemezler. Yaktığın kadar ödeyeceksin. İstediğin kadar yakacaksın bundan sonra. Süzme sayaç uygulaması mı? Gibi bir şey mi? Bak Ege nasıl sistemi çözdü. Anında Cessiz süzme oldu. sayacı oraya gömdü bitirdi adamı. Ee, evet. Ne sistem ne yapıyor işte yani işte Merkezi sistemde... Sistem herkesin ne kadar şey olduğunu faiz... Kapatabiliyor muyuz? Evden de kontrol edebiliyor muyuz merkezi sistemini? Tabii camları açmayacaksın. Ondan sonra daha az yıkayacaksın. Şeylerin petek başlarından müdahale edeceksin falan fıstık. Ona göre işte herkes, herkes yaktığı kadar ödeyecek. Aa, işte. Gibi gibi. Ha, gibi gibi. işte ben de onunla ilgili olarak bir haber verecektim. Şimdi kayboldu tabii. Nerelere, hangi aralara girdiyse e, Prens Charles'la eşinin e, ...büyük kavga sebepleri... ...ne Aa, yüzünden olabilir, ne aynen. yüzünden olabilir? Şey, eşinin saçları yüzünden. Kamilya ile mi? Kamilya'nın saçları yüzünden mi? Kamilya'nın mı? saçları maalesef değil. Kamilya'nın saçları yüzünden değil. Ne yüzünden? Oğulları yüzünden. Oğulları yüzünden diyor Oktay. Maalesef değil. Oğulları Prensin yüzünden hırsları yüzünden mi? Prensin hırsları diyor... Yeni gelin yüzünden mi? Maalesef o da değil. Kombi yüzünden. Filip. Ya, ne güzel sayıyorduk ya. <gülüyor> İyi iyi gidiyordunuz da kombi yüzünden kavga ettiler çünkü neden ee, kombiyi 40'a getirmeyi öğrenememiş beni. evet doğru prens Charles erken mi kapatmış kombiyi yok prens Charles soğukta oturuyormuş kat kat giyini soğukta oturuyormuş e belki işte. bir de şey diyormuş ben üşümüyorum ee, ben Victoria'dan aldım bu gene herhalde falan diye böyle havasını atıyor Kamilya bir affedersin de eziyor yani resmen böyle bir ezikleme durumu söz konusu Kamilya da demiş Allah belanı vermesin yani bir yak bir adam demiş dondurdum nereye götürüyorsun artık Mayıs oldu ya ama soğuk işte oluyor ya. Şey saray soğuk oluyor abi. Evet taşlar geçisinin. <gülüyor> geçisinin, <gülüyor> geçisinin e, e, odaya, de, hangi odada oturuyorsa oraya bir tane ufak bir şey alsın. Adı, Japon alsın be ya. Japon Katerikik. mu? Ha. Yağlı radyatör istiyor. Ya bildiğim kadarıyla tüp şey saraya girmiyor tüp. Bir tek Hı. mutfakta. Hadi ya. Hmm, oğlum saraya doğalgaz bağlatılmadı mı? Ee, oğlum diyerek başladığın cümlele aynı şeyi söylüyoruz Fahir. Ya tüp girmiyor işte yani. Ha tüp girmiyor. Bir tek mutfağa dedin de bir tek mutfağa deyince Ya mutfakta şey var. Bazen kızartma kokusundan rahatsız oluyorlar. O yüzden balkonda yapılıyor. Tik tüple dışarıya şey <gülüyor> yapıyorlar kızartmayı. O yüzden o çok ondan. O şekil tamam. Hmm. İyi hayırlısı olsun. Ee, bakalım. Başka neler varmış ama Fatura geliyor mudur ya saraya Fatura gelmez mi kimin adına cool <gülüyor> O tip faturalar geliyor mudur Tabi elektrik aboneliği kimin üstüne Kraliçe ezebet üstüne yani, yani eleştirildi canım İngiltere'den monar hepsi ya Olsun da de şey var mı yani Fatura gelmesi diye bir şey var mı Ödemezsin sen yine de faturası yani, çıkar mon Monarkın ikametgahına Görmüyor Özellikle musunuz? Görmüyordur büyük ihtimalle kraliçe ne yakıyoruz ya, ne diyoruz. Hayır diye. Sar Saray işlerinden sorumlu birisi vardır. Filip yapmıyordur herhalde. Ya, ya olması değil aboneli yani. kimin üstüne onu söyle bana. Evet, bana aboneli sarayın aboneliği su, elektrik, doğalgaz. Kimin üstüne? Telefon. Orada telefon faturası ben geliyor. Kraliçe ne yazıyor? Queen Elizabeth mi yazıyor? Filip mi yazıyor? Kraliçe diye yazıyor orada. Çünkü ee, bizde abonelik bireyseldir. Monarşi varsa abonelik... Babadan oğla babadan çocuğa geçer. Yani, yani büyükten küçüğe geçer sıradaki. yani şeyi kral biliyorum. şey olduğunu da affedersin zaten doğal gazı mı kullanıyorlar? Prens Cahaz kral olduğu zaman bütün doğal gaz, elektrik, su... Hepsini üstüne almakta mı? yok almasına gerek yok. Otomatikman geçiyor. Hayır geçmiyor tahta abi. geçiyor çünkü yok, tahta. Ya. Hayır canım. Vladimir uzun uzun yıllar Vladimir üzerine geldi o fatura. Biliyorsunuz ilk... E, işte elektrik sistemini kullanan saray İngiltere'de. Doğru. Yani mesela bitti bu Elizabeth geldi falan filan. Tabii. Eski isimle geldi. Anlıyorlardı yani Vladimir deyince. Saraya geldi anlaşılıyordu faturanın. Yoksa yani hemen ben değiştirilmesi lazım. Saraya... diye yani. geliyordur. İsme gelmiyordur yani. Ya, i̇sme geliyor abi. Böyle gel ayrıcalık mı olur ya? Modern sabahlar Modern sabahlar Espriler, şakalar, sevgili sana severler modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim. Neşemizi bulalım. Buyursunlar efendim. Neşemizi bulalım ve yepyeni bir e, ne dalı diyelim. Bu bir üretim dalı diyelim. Bir e, yeni bir anlayış diyelim. Yeni, yeni bir, bir anlayış. Yeni bir sektör anlayış. Sektör mü? Sektör. sektör. Yeni bir sektörü faal anlatmadan önce Tracy Chapman'ı hazır etsene. Hadi lütfen. Lütfen ablam lütfen Tracy Chapman, Chapman istedi 40 yılın başı bir Mayıs kırma. Hadi. Kırma bu emekçinin gönlünü Ege. Evet, Fire sektörünü dört kulağımla dinliyorum. bu. sen Tracy Chapman'dan ne istedin Oktay? Ne istiyorsun Tracy Chapman'dan? Ne istiyorsun? Ne? Ee, güzel, hoş hoş bir şarkı. Hoş, güzel bir şarkı var. Ne hangi? Sürpriz, sürpriz olsun. Sürprizlere gebe miyiz? Sürprizlere gebesin. Evet, buyurun. Ee, Gizem Özdil, Eski Manken. Ee, yeni bir faaliyet alanı olacak yakında. Ee, bir çiftlik kuracak ne çiftliği kurabilir ne çiftliği? Alabalık çiftliği mi? Alabalık çiftliği dedi Oktay Demir. JG Kayacan'a dönüyoruz. JG Kayacan Gizem, Gizem Özdilli. Özdilli. Ne, ne çiftliği, çiftliği kurmuş kuruyorsun. olabilir? Ünlüler çiftliği. Ünlüler çiftliği güzel yaklaşım güzel güzel güzel gidiyor. Evet Oktay? Ahtapot çiftliği. Ahtapot çiftliği çünkü ülkemiz ne e, zengini? Ahtapot zengini. Ülkemiz... Bor çiftliği mi? Bor çiftliği. Bor konusunda kendi kendine yeten 3 ülkeden biriyiz. Bor. Ee, ne çiftliği olabilir? Eşek çiftliği Evet eşek çiftliğini yakında e, Faaliyete gösterecek e, Gizem Özdilli Kanserle mücadele için eşek sütü iyi geliyormuş diye bir şeyler duymuş eşek, ha, Eşeğin sütünden faydalanmak e, için eşek Bir sütüm kalmıştı, Luke Skywalker demiş vallahi eşeğin, Tüm eşler başkanı e, <gülüyor> Eşek yetiştirip onları Sütünü pazarlayacağım demiş Eşek sütünün e, birçok hastalığa da iyi geldiğini Düşünüyorlar ee, Açabilmiş mi çiftliği? Ülkemizde çok az. Eşek üretimi çok az. Açamamış daha. Uzun Açamaz abi. <gülüyor> çiftliği kurmuş olması hemen açması anlamına gelmiyor ki ülkemizde. Çiftliği kurdu diyelim eşekleri aldı. Maaşlarına başladı <gülüyor> eşeklerin diyelim. Ondan sonra dekarasyon falan hepsi oldu. Ondan sonra ne Ama şeyler? kadın elinde yer orası. Dekarasyon doğru önemli. Onun bir sürü ruhsatı musatı vardır ya. Ruhsat diyecekler sonuçta yani. Başka ne diyecekler? Vallahi senelerdir Oğlum biz yıllarca söylüyoruz. Yıllarca ruhsat dediler. <gülüyor> yıllarca ruhsat dedik. Yani ee... bunlar haberiniz olsun diyorum yani. Acaba biz de o işlere mi gireydik? Ne yapaydık? Yanlış mı yaptık? Ne yaptık? Eşek sütüyle eşkililat de mi? Eş, eş, eş, vallahi en güzel. Ankara ayağa kalkardı ben sana söyleyeyim. Ne Ankara Allah. dikelirdi yani. Ne oldu Okta? Tadım karşıtı testi çeker. Şey Gelir dediğince şey oldum bir e, tadım kaçtı. 130 yılın en sıcak günü Moskova'da yaşanmış. Ha. Bu e, kaç ne? derece olmuş? Daha ona bakıyorum. Yeni bir de Mayıs ayında, Nisan ayında yaşandı bunlar. Tabi ya. tabii Mayıs Mayıs'a göre 130 yılın hani o günü aya yoksa ya, o, Bu Hacı. nasıl tespit ediliyor ya? Daha önce en sıcak derece. Kayıtına bakarak. Günü, Oktay, bir şey bakıyorsun rakamlar. Aa tüm, iyi yüksek bu diyorsun. Tüm testlerle. Her akşam biri kayıtlara mı bakıyor Fahir? Yani evet. ben onu merak ediyorum. Yani 19, mesela 24 Nisan 1950 tarihi... 28 derece olarak... ...tarihe geçti. Daha doğrusu ölçülmüş... ...zamanında. Ölçülmüş zamanında. Tamam. 130. E bakıyorsun bugün biraz sıcak. Yani ...kaç derece diyorsun? 20. Aha artabilir diyorsun. Kesin diyorsun. Bir de kayıtlara bakayım diyorsun. Bir Ay de çok kayıtlara bakayım. Ama. Bir de kayıtlara bakayım değil mi bakıyor meteoroloji? De, hayır. Bu kayıtlara bakayım denmez. Kayıtlara bakarak olun demiştir orada birisi. Orada kayıtlara bakarak olunur. Bence o... ...gündemde olan bir tartışmada. Mesela geçtiğimiz yıllarda... ...27 derece oldu hava sıcaklığı. Oradan bir... ...Moskov genci... ...şey diye varmış. Bu. Tarihin en sıcak günü. Hemen oradan biz. Hayır efendim. 24 Nisan 1950'de 107 derece oldu falan. Moskova Moskov gençinin niye hevesini kaçırıyor o adam? Kaçırıyor Benim ama o adama. O çocuk ne? da içine atmıştır. Şu hava bir 29 olsun ben gideceğim diye. Şimdi o çocuk da gitmiştir. O çocuk gitmiş. İşte. Ne oldu beyefendi? O belgeyi çıkaran nerede demiş? Sen o Moskov gençleri toparlanmış. Parklara, bahçelere dün bir sal kendini. Tüm Moskov der. Pardon. Tüm Moslar. Tüm Mos gençler. Çünkü Hı -hı. Moskoflu Gençler Parklardaki derneği. olacak ama. Bir de parklardaki ne eklememiz lazım? Hocam biraz... çok zor. Kiri Park... ona yazmak çok zor. Tüm Pamos der. Yani. Parklar ve bahçeleri e, atarak e, sıcak günün tadını çıkarmaya başladı. Şimdi biraz Moskova'dan görüntüler seyredelim. Evet. Fış, fış, fış, fış, fış. Moskova'dan şimdi sizi Nazilli'ye götürmek istiyorum. Çünkü Heh. neden? Değil nazilli mi? biliyorsunuz ki Nazilli olalı. Böyle şey görmedi. Nazilli... Ekmek mi? Yok hayır. Nazilli... Araştırma yapıldı ve buna göre Nazilli'de yaşam en uzun olduğuna kanaat getirildi. Türkiye'de en uzun yaşam Denizli'nin Nazilli ilçesinde. İlçede 100 yaşın üstünde 36 kişi var. Alamut köyünden 102 yaşındaki Ayşen'in ne bulduysak yiyoruz, zeytin yiyoruz, yağını yiyoruz diyoruz ve hep beraber yaşıyoruz diyoruz. Ben de Nazilli'de yaşayacağım artık. O zaman ben de yaşayayım. Ye, yeme, Yemedik değil mi? Ankara'da var mı nazilli pidesi yapan yer? Nazilli pidesi yok. Ok meşhur ben. mu nazilli pidesi? Aa, meşhur olmaz mı? Delisin be. sen. Ya bir de Samsun pidelerini yiyoruz. Tamam çok lezzetli güzel de ömrümüzden de yiyoruz acaba? Maalesef nazilli de olay ki. çok tü. güzel. Hele ki nazillinin zeytinli pidesi. Hmm, Burnumda mis gibi tüttü doğrusu. Zeytin. bu efendim. Evet. Evet. Sersiz bir, bir şarkı sikir. arasında. Hayır hayır, şarkı. hayır. Hayır aşk şatosu. Aşk şatosundan bahsedeceğiz biraz. şatosu? bu diyenlere cevap. Aşk, aşk, şatosu. aşk şatosu kafası demiş Brad Pitt. Ee, Angelina Jolie ile Brad Pitt biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda nişanlandı. Nasıl nişanlanıyorlar bunlar? Nişan, aile içinde herhalde. <gülüyor> nasıl yani nişanlanmak nasıl oluyor? Yüzük <gülüyor> yüzük verdi. Ya yani yüzük veriyor daha da yani. ben daha pahalısını anladım ki demiş Angelina Jolie. <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Allah Allah ya. Bacağına yani, vurmuş böyle. Ya, bu bir, Allah yarış Allah değil Allah ki ya bu. Demiş. Bu bir yarış değil yani. Bu sembolik olarak ben seni seviyorum evleneceğim diye yüzük alıyor. Daha pahasını alırdım ben. Alsaydın o zaman demiş. Tadilata girmiş şatoları. Hangi ee, şatoları? Şatolara gelesin. Aşk Fransa'daki, şatoları. Fransa'daki aşk şatosu. Ee, aşk şat diyor hatta hı hı. kısaca. 20 milyon sterline yenilemeye e, başlamışlar. Bir konuşmuşlar. Şata de demuğu. Doğru. Ee, sadece ışıklandırma için... Ee, tamam Haluk abi'ye 1 milyon sterlin vermişler. Ha, Düşün. Ha. Haluk abi de Haluk yani abiyle, bana, o da ablaya 1 milyon lira vermiş. 1 milyon sterlin vermişler. Yapma ya. Fevziye verdikleri parayı 20 milyon sterlin. Fevzi, 20 milyon sterlini de Fevziye mi vermişler? Ama her şey malzemeler falan dahilmiş. <gülüyor> abiciğim. İyi abiciğim. Ondan sonra hiçbir masraftan kaçınmıyoruz İyi, demişler. 3,5 evet. ay boyunca Yılmaz'la yaşamayı göz almışlar mı? <gülüyor> E, klimacılara ne vermişler Fatih? Çiçeği şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Onlara klima herhalde şeyin içinde ya 20 milyonun içinde. Ha işçilik daha iyi. O da en başta anlaşmışlar Fevzi Yani e. her şey malzeme falan da daha Kır iyi. iyi. Anahtar, bir dakika, bir anahtar, teslimi. anahtar teslim. Anahtar teslim mi? Mimar nereyi kullanmışlar? Kıyordu. Direkt anahtar testi Anahtar teslim. Yoksa şey diye bir laf duymuşlar mı? Please insert the coin to continue diye bir laf duymuşlar mı? Yok en başta vermişler bütün parayı. Ha en başta vermişler. Ondan sonra. Ha e ondan tamam o zaman tamam. Yalnız demişler bizim acelemimiz var demişler. <gülüyor> acelemeniz var demiş Brad Pitt. <gülüyor> niye, niye abi falan demiş. Acele <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yahu demiş evleneceğiz abi adam demiş Brad Pitt. Biraz sinirlenmiş. Elinde de çocuk. De de ya Onların her tarafı çocuk zaten. Elinde de bir yerde mutlaka bir çocuk var. Onun da yanında sinirlenmiyorlar biliyorsun. Hı hı. Hani sigara içmek falan filan değil. Bırak bütün aşırı duygulardan uzak yaşıyorlar çocuklar varken yanlarında. O yüzden O yüzden zaten kafası şişti Angelina Jolie'nin. Bütün duygularını beyninde şey yapıyor. Bastırıyor, bastırıyor, bastırıyor. Kafa şişiyor bir noktadan sonra. Kafa şişiyor. Ondan sonra şiş. Buyurun. ne zaman siz bana bir net tarih verin abi demiş. Ondan sonra Fevzi öyle deyince 11 Ağustos o zaman lan demiş Brad Pitt. Lan, lan bana lan deme dememiş Konuşmaya mi? başlayınca e, şey e niye, ne var 11 Ağustos'ta falan deyince Brad Pitt'in annesiyle Aslında babasının e, ev, 50. evlilik yıl dönümüymüş. Eee sonra ne olmuş? 50. evlilik yıl dönümü olunca Angelina Jolie buna biraz şey yapmış. Neden hep demiş senin annen baban demiş. Azıcık benim annem ama senin anan baban boşanmadı ama Aman mi senin anan baban çok şeydi de... Oradan Tabii sen... bunlar hiçbir çocukların yanında değil. Değil. Hepsi aşk odası. Bu hı. arada Fransız mimar Bruno, Bruno ile anlaşmışlar. Hı hı. O şey fikri vermemiş mi ya? Bruno ver, vermiş vermiş. Pek çok fikir vermiş. Ne vermiş mesela ya Oktay ne oluyor? En ya? az içimiz yamıyor. Ne abi demiş. <gülüyor> <gülüyor> Bruno Lafourcait ile anlaşmış. Ünlü mimar. Biliyorsunuz hı hı. ünlü ünlüdür ondan sonra esas parayı demiş biz demiş Bruno'ya verdik zaten demiş o demiş halletti demiş. Kolay gelsin valla evin içindeyken tadilat en zor şey. Yani ben burada onu söyleyeyim aman yani o şeyleri falan çocukları falan çok gezilmesin. Yani toz her taraf toz. Başka bir yere kira, kiralasınlar. Başka bir evi kiralasınlar. Tadilat bittikten sonra tekrar geçerler şatoya. Diyelim ve mutluluklar dileyelim. Eg evet bitti. Ne, ne yapıyorsun? Ne yaptın? Lan? Ne, projeler yapıyorsun kendi kendine. Bir şeyler yapıyorsun. Ya şu oktayın. Tracy Chapman mı koyacaksın? Şu istediği şu şarkıyı oktay. çalayım dedim ama. Ah şu oktayın çaldı. Olmadı mı? Ah, ah şu, şu çıldığın oktay. olsun. Radyo Oktü'de yıldızlara ve sadece size ayrılmış bir dilim hayal edin. Yanına biraz eğlence. Biraz huzur. Biraz da sakinlik ekleyin. Zaman ya da mekan önemli değil. Sadece radyonuzun sesini yükseltin. Gece matinesi. Pazartesi perşembe arası 20 2'de radyo otude. sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. the grow, bu aralar dinlediğim en güzel şarkılardan bol bol dinleyelim, dinletelim, paylaşalım hayat paylaştıkça güzel diyoruz. Buyursunlar efendim. E buyursunlar programın sonuna geldik bitti gidiyoruz çalalım falan diye o program eridi gitsin. Ya benim yüzümden oldu 30, yani 30 tamam 30 dakika 35 dakika tamam abi benim yüzümden oldu bugün de program tamam. benim evet. yüzümden çok çirkin oldu tamam tamam abi Zaten kötü bir haber geldi Cüneyt Türel vefat etmiş Cüneyt Türel'in vefat haberi geldi ee, yani yakınlarına sabır dileyelim Sevenlerine bas sağlık dileyelim Cüneyt Türel'i büyük usta büyük tiyatrocu. Türkiye'nin en iyi seslendirmenlerinden en iyi dublaj sanatçılarından tiyatrucularından ee, yani o yüzden Üzgünüz. Bugün öyle kapatıyoruz. 1 Mayıs coşkusuyla başladık bugün ama... E, ...böyle bir haberle evet, Bir haberle de bitiriyoruz. Yarın daha güzel bir günde buluşmak dileğiyle. Sevgi dinleyiciler, veda ediyoruz hepinize. Ve bir kez daha bu tatil gününün... ...keyfini çıkarın diyelim. İlla meydanlarda 1 Mayıs kutlamak zorunda... ...değil herkes elbette. Ama... Ee, bu bir Mayıs Çoşkusu'nun meydanlarda yaşayanlar da var. Gezerek, tozarak yaşayanlar da var. Biraz da bunun için aslında bu mücadele verildi. Böyle bir e, evet. hayatımıza bir gün daha kazanmak için verildi. O günün tadını çıkarmak elinizde. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşma dileğiyle. Zaman zaman. Bizim zamanımız. zaman.